Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selamü ala eşrafel murselin Muhammed ibn Abdullah aleyhi efdolus salati ve teslim. Âlimdirun Rabbi olan Allahu Teâlâ'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme ehli beytine sahabesine ve kıyamete kadar Allah'ı birleyecek peygamberlerin de sünnetine tabi olacak bütün müminlere de allah Teala salat ve selam etsin bugün Allah nasip ederse inşallah halife ve hilafet kavramının ikinci dersindeyiz Allah'ın halifesi olur mu ya gelmiş orada bırakmıştık değil mi? yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Allah'ın halifesi olur mu? Ki Geçen hafta özellikle zaten Allahu Teala'nın bu anlamda bir halifesinin yani temsilci olma anlamında bir halifesinin olmasının söz konusu olmadığını. insanın yeryüzünde halife olarak yaratılmış olmasında da Allahu Teala'nın emrlerine tabi olmuş olması hususunda ve arka arkaya peyder pey kıyamete kadar gelecek bir nesli temsil eden bir varlık olarak ifade edildiğini söylemiştik. Evet, Allah'ın bir halifesi olamaz. Nitekim Hazreti Ebu Bekir'e Ey Allah'ın halifesi denildiğinde ben Allah'ın halifesi değilim. Ben ancak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın halifesiyim ve bu bana yeter demiştir. Ki İmam Ahmet bin Hanbel'in rivayeti Burada özellikle Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu Anh'ın Halifetullah ifadesini reddettiğini biz ne yapıyoruz görüyoruz. Çünkü daha önceki, geçenki derste de ifade ettiğimiz gibi bir insana Allah'a halife olmuş olması mutlak olarak evvela hatasız olmuş olmasını ne yapar? Gerektirir. Böyle bir şeyde söz konusu olmayacağına göre insan Allah'ın halifesi olması söz konusu değil. O yüzden Hazreti Ebu Bekir'in lakaplarından bir tanesi nedir? Halifetu <gülüyor> Rasulillah <gülüyor> yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi <gülüyor> diye kendi ifadesinden türeyen bir isimdir. İbni Teymiye'ye göre tanım gereği ölen, orada hazır bulunmayan ya da işinde aciz olan biri için halife söz konusudur Allah hakkında ise bu tür durumlar mümkün değildir Allah'ın ne bir benzeri ne de dengi mümkündür alemlerden müstahani olan Allah'ın halife halifeye ya da vekile ihtiyacı yoktur aynı şekilde hilafet makamına geçtiğinde Hz. Ömer'e de Allah'ın halifesi şeklinde hitap edilmesi kendisine teklif edilmiş Kendisi bunu reddetmiştir. Allah'ın halifesi şeklinde bir ifadeye ne bir ayet ve ne de sahih herhangi bir hadiste rastlıyoruz. Yani böyle bir ayete ya da böyle bir hadise rastlamış olmamızda söz konusu değil. Allah'ın halifesi ifadesine. Ayetteki halife kelimesiyle nesil nesil birbirini takip edecek ve nesillerden her birinin diğerine halef olacağı bir canlı türü kastedilmiştir dediğimiz gibi yani yeryüzünde yaratılmış olan halife Adem olacak, Adem'in arkasından halefleri gelecek, onun arkasından halefleri gelecek ve bu şekilde halife zinciri yani arka arkaya kıyamete kadar bir önce de ifade ettiğimiz gibi bir silsile devam edecek kastorundan odur eğer ki Allah'ın halifesi ismi söz konusu edilecek olursa bu anlamda da Allah'ın emrine tabi olmuş olması gerektiği hususu ne yapar ancak gündeme gelir bu görüş aynı zamanda i̇bn Kesir, Taberi, Maturidi gibi nice alimlerin kabul ettiği bir yorumdur. Bu görüş halife kelimesinin kelime anlamına da aykırı değildir. Çünkü halife kelimesi hem ismi fail yani özne olarak işi yapan anlamında ve hem de ismi mef'ul olarak alınabilir. Yani hem de edilgen anlamında ne yapılabilir? Kullanılabilir. İsmi fail olarak yani öznel anlamda kullanıldığı zaman başkasının yerine geçen ismi mef'ul olarak alındığında da başkası ona halef olan anlamındadır. Yani halife ismi, halife kelimesi kullanıldığı zaman demek istediği şu hem öz, etken anlamında hem de edilgen anlamında kullanılır. Yani Ahmet'in oğlu Mehmet, Mehmet'in oğlu Veli. Mehmet hem Ahmet'in halifesi olarak isimlendirilebilir, hem de aynı şekilde Mehmet Veli'nin de halefi, ama buradaki e, halefinden kasıt, yani ondan sadece önce geçme anlamında, onun o, onun yerini aldığı için kullanılma anlamında böyle bir ifade kullanılmıştır. Diyor. Bu da zaten insan için kullanılmış olma anlamıdır. Evet, halifenin hakim, olan ve yöneten şeklindeki tefsirine gelince yukarıdaki bütün anlamlarda birlikte yukarıdaki bütün anlamlarla birlikte zikredilmesi gereken bir görüştür. Hazreti Adem'in devraldığı iş yani yönetme işidir. Oysa Allah'ın temsil edilebilir bir varlık olarak algılanması Hazreti İsa'yı enkarne olmuş yani et giymiş Allah'ın oğlu daha doğrusu ruhaniyete bürünmüş ruhaniyetine et giydirilmiş ve değişkenlik söz konusu olmuş bir ilah anlayışı. Durumu ya da biçimi olarak gören Hristiyanlara ait bir düşünceydi. İslam'ı istismar ederek İslam'ın öngörmediği usullerle iş başına gelen zalim yöneticiler İslam'ı kullanarak dini siyasete alet etmek için Allah'ın halifesi, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi vasıflarını kendileri için uygun bir unvan olarak ne yaptılar? gördüler. Ki bu yaklaşım sadece yani bu bahsetmiş olduğumuz İslam dönemi içerisinde başa gelmiş zalimlerin uygulaması değil. Yani bu kafirlerde bile rastlarsınız bunu. Yani Roma'nın yöneticilerinden Tutunda, Mısır'ın yönetici firavunlarına varıncaya kadar hepsinin böyle ilahi bir takım vasıfa bürünmek istediği ya da ilahla bir bağlantısı olduğunu insanlara empoze etmek istediğini rastlarsınız. Yani Allah'ın oğlu. Roma imparatorunda biliyorsunuz. Özellikle imparatorun yani en büyük imparatora bu anlamda Allah'ın oğlu şeklinde ya da Tanrı'nın oğlu şeklinde kitapta kullanılırdı. Dolayısıyla ne olur bu? E, kutsallaştırılmış olur. E, kutsallaştıktan sonra da o insan ile aranızda zaten setini yapmışsınızdır. Çekmişsinizdir. Yani eğer ki bir şeyi takip edilmek takip edilmez kılmak istiyorsanız, bir şeyi arkasından gidilmez kılmak istiyorsanız, bir şeyi Ezici bir Seviyeye yükseltmek istiyorsanız Onu kutsallaştırın yeter Kutsallaştırdığınız an biter Yani Bu kutsallık bazen o kadar sınırı Hatta aşar ki Yapılması gerekene bile engel olur Mesela Allah azze ve celle kitabını okunsun Diye indirmiştir ama biz Allah azze ve cellenin kitabı Kutsal iken o kadar Kutsallık yükledik ki Ona artık hiç dokunamaz bir duruma Getirdik yani sadece bayramdan bayrama işte abdestli bir şekilde okuyabileceğin yoksa hiç dokunamayacağın. Öyle bir kutsallık yürüdük ve dolayısıyla Kur'an'la alakamız kalmadı. Ondan sonra sahabeyi kutsallaştırdık. Ya biz kim? Onlar kim oldu değil mi? Kutsallaştırınca. Hadi Halbuki Hz. Ebu Bekir işte benim gibi işe gidip gelen birisiydi. Ya da Hz. Ömer benim gibi işe gidip gelen birisiydi. Hastanede yatan birisiydi şeklinde algıladığın zaman doğrudan ne cevabı geliyor arkasına? Sana ne gibi bir soru geliyor? E madem öyleyse, o da senin gibi idiyse O yapıyorsa sen neden yapamıyorsun? Öyle değil mi? Halbuki Allahu Teala Kur'an'ın birçok yerinde Özellikle hatta bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzıyla ifade etmiyor mu? Ben size sizin içinizden bir peygamber gönderdim. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki onlara ben aynen sizin gibi bir beşerim. Farklı bir şey değilim. E arkasından ne gelecek? İşte arkasından demek ki siz de benim yaşadığım gibi yaşarsınız. Dolayısıyla sorumlusunuz. Ama biz kalkar da Allah'ın Resulü kim? Biz onun gibi olmak kim? Dediğiniz an bir kere aradaki bağı benzeşme ilişkisini ne yaptınız? Bitirdiniz. Yani sünnet sünnet olarak onun yoluna tabi olmanız gereken örneğinizle aranızdaki farkı olayla ne yaptınız? Ortaya koydunuz. Dolayısıyla iki farklı şeyin birbirine benzemesi mümkün mü? değildir. Yani rakamlarla ifade edilen matematiksel bir işlemin kimyayla ifade edilen sıvı bir maddeyle kıyaslanmış olması ya da birinin birine benzeştirilmeye çalışılmış olması mümkün mü? Elinize aldığınız bir civa ile bir tahtayı birbirine benzeştirmeye çalışabilir misiniz? Ona verdiğiniz şekli ona verebilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü iki farklı cinstir. Dolayısıyla o Allah'ın Resulü biz onun gibi olamayız dediğiniz an iki farklı cins ifade etmişsinizdir. Arkasında ne gelir? E ben de böyleyim artık. Daha ne yapalım ki? Ya? Biz onlar gibi olamayız. Dolayısıyla bakın kutsallaştırma bu anlamda ne oldu? Şeytanın dürtüklemesiyle Hristiyanlaştırmaya sebep oldu. Hristiyanları biliyorsunuz. Hristiyanın sapma noktası zaten burasıydı. Aşırı derecede kutsallaştırma. Dolayısıyla Hristiyanların en mübarek kabul ettikleri ruhban kimdir bilir misiniz? 60 sene hiç banyo yapmayan rahiptir Tarihlerinde 60 sene hiç suya Allah rızası için dokunmamış olan Hiç banyo yapmamış olan rahibi En kutsal adam olarak telakki ederler Tabi onlar kutsal e Kutsallaştırınca artık fakrlaşmalar başlıyor Başla başla başla Ondan sonra geliyor işte ne yapıyor Dinde papazlarla beraber kiliseye hakim oluyor, Kilise ile çarşı arasında tamamen bir uçurum var Aynen bugünün Müslümanların da olduğu gibi Hoca bir günah işledi mi Ulan olacak şeyim Allah'tan korkmaz derler. Ama kendi normal sıradan insanlar günah işledim mi? Olsun canım. Diye algılanır. Niye? Neden? Aslında otağı baştan kutsallaştırmanın sonucu bunlar. Peygamberi kutsallaştırdık. Sahabeyi kutsallaştırdık. Alimlerimizi kutsallaştırdık. Öyle değil mi? Siz 40 sene boyunca yastının abdestiyle sabaha kılmış bir Ebu Hanife'ye nasıl tabi olacaksınız ki? Mümkün mü? Tabii ki değil. Öyleyse onlar kim? Biz kim? Böyle kutsallaştırıldığı zaman onların yücelme, yücelmesi söz konusu. Bir de bunun böyle bir zarar olduğu gibi ters yönde zalimler de bu kutsallaştırmayı ne için kullandılar? İnsanları sömürü anlamında kullandılar. Ve bu şekilde halifeler ne isim verilmeye başladı? Zillüllahi fil art denildi. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. E dolayısıyla sen Allah'ın gölgesine haşa, Allah'ın gölgesine çattığın zaman ne olur? Ya Allah belanı verir. Öyle değil mi? Öyledir. İtaat edeceksin. Hiçbir şekilde eleştiri hakkın söz konusu olmayacak. Yani bugünün piyasada gezen şeyhlarının kesinlikle onlar ne derse odur zihniyetiyle insanların onlara kabullenmesinin sebebi onların Allah'tan bilgi alıyor düşüncesi değil mi? Yani onlar dese ki biz de sizin gibi kitaptan okuyoruz arkadaş bunu. Gidin açın okuyun deseler onlara tabi olanlar onları tartışmayacaklar mı? E sen o kitaptan okumuşsun bak ben ondan daha kaliteli kitaptan okudum diyecek ama adam bugün git yarın gel bakalım Allah ne diyecek dedi mi niye yapacağım mürit sabahtan akşama kadar gece rüyasında şeytanla boğuşan mürit yani Allah'tan bilgi alan şeyhına tabii ki sadece itaat edecek başka niye yapacak ki bakın kutsallıkla bazen böyle sömürüye dönüşür Allah da buna ne diyor Allah da buna Allah adıyla insanları kendisine kul edinmek diyor o yüzden bir ayetinde Allah-u ne diyor? Peygamberlere ya da kendilerine ilim verilmiş olanlara, Rabbani olanlara insanlara Allah'ı bırakın da bana kul olun demek yaraşmaz diyor. Çünkü insanlar buna değiller Özellikle cahil olursa. Bir cemaat ilişkisi, cemaat kavramını işlerken orada derlemiştik. Yani namaza Yani Cemaat, imam ama imamın abdestli kaçarsa cemaat hala arkasında durmaz ki. Ama İmamı kutsallaştırın. Sesle duysanız abi bana öyle gelmiştir. O mübarekten böyle şey hasıl olmaz ki. Dediğiniz an bitmiştir. Abdestsiz gılar gılar durursunuz. İşin gerçeği bu ama. Yani bırakın onun abdestini kaçırmış olmasına müdahaleyi bırakın. Adamların Allah'a ortak koşmasına bile ayetleri gözlerinin önüne serdiğiniz halde hala özümsemiyorlar mı? Bundan daha beter ne var? Keşke sadece abdest kaçırsa namazdayken. İnsanlar şirke sürüklüyor. Dolayısıyla bu kutsallaştırma ne yapar? Bazen sömürü aracı olur. Ve bunu neyi de görürsünüz? Firavunlarda dahil görüyorsunuz. Yani o mel'un firavun mesela Hazreti Musa aleyhisselamın davetini engellemek istediği zaman ne diyordu? Ben diyordu bu Musa ile Harun'un sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Ey Mısırlılar. <gülüyor> Hazreti Musa ile Hazreti Harun Onların dinini bozacakmış. Sizin dininizi değiştirmesinden bozuyor. Fesat çıkartmalarından bozuyor, korkuyoruz diyor. Hani bugünün kafirleri de mücahidlere fesat çıkartıyorlar, terörist diyorlar ya. Aynı öyle. Biz bunların fesat çıkartmalarından korkuyoruz diyordu Firavun. Aynı şeyi ifade ediyordu. Dolayısıyla bu kutsallığı da kullandı. Hepisi kullandı. Ve maalesef dediğimiz gibi İslam tarihinde de bazı zalim yöneticiler ne yaptılar? Bu ifadeyi Kullandılar Özellikle halifelerin adına e, Hutbelerin okunmuş olması <gülüyor> Hatta bazı Emevi e, Sultanları döneminde e, Hz. Ali'ye varıncaya kadar Onlara neredeyse Kötü ifadeler kullanmış Olmasını bile ne yaptılar bir gereksinim olarak Kullanıp hatta cuma namazının içerisindeki Duaya bile yerleştirdiler Bu kadar Evet <gülüyor> Dediğimiz gibi ama sonuçta Kur'an ya da sünnette herhangi bir şekilde insanın Allah'ın halifesi olacağı anlamında doğrudan temsilcisi olacağı anlamında hiçbir şey mevzu bahis değil. Evet, kötülük ve adaletsizliklerini örtbas etmek için kendilerine tanrısal bir statü vermeleri, müstekbirlerin yani büyüklenenlerin geleneksel tavrı olsa gerek. Bunlar İlahi tayinle iktidar oldukları iddiasını sürekli tekrarlamışlardır. Firavunlar zaman zaman kendilerini Tanrı'nın oğlu, yani Ra Tanrısı bildiğiniz gibi Güneş'in oğlu anlamındaki meşhur Mısır Tanrısı. Bu şeylerde de çıkar, gazete kenarlarında da çıkar. Hatta zaman zaman da Tanrı'nın kendisi olarak ne yaparlar? Kendilerini sunarlar. Japon imparatorlarına 20. asla kadar hala Güneş'in oğlu deniliyordu. İnsan tarih boyunca ilahi adalete aykırı olarak hak etmediği vasıflara sahip çıkmaktadır. Bu olumsuz tavrı gösterenler arasında vahye muhatap olmuş ama onun kadrini, kıymetini bilememiş ve tahrif etmiş Yahudi ve Hristiyanlar, ümmi Kureyşliler de vardı. Ve dediğimiz gibi bu kutsanmış olma hemen hemen hepsinde söz konusudur ve bazen felaketler doğurmuştur. İnsan içerisindeki sevgi hiçbir şey ifade etmez. Hatta şu anda dünyadaki dinlerin sıralamasında Budizm olarak geçen meşhur Buda öğretisi. Yani Buda'nın öğretilerine asıl kaynaklarından göz attığınız zaman hatta ve hatta Buda'nın neredeyse peygamber olma ihtimali üzerinde duracaksınız. Yani Buda'nın peygamber olma ihtimali olduğunu iddia eden alimler bile vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Mevdudidir. Yani Buda'nın yüksek bir ihtimalle peygamber. Ama sonra ne oldu? İşte o putlaştırma, aynı Hristiyanlar gibi putlaştırma, putlaştırma öyle oldu ki Buda'yı Allah yana koydular, bitirdiler. Bu kadar yani. İşte bu kutsallaştırma eğer dengesizleşirse sınırsızlaştırılırsa felaket olur. Sınırsız putsallık sadece Allah'adır. Sınırsız. Allah'ın dışındaki hiçbir şeyde sınırsızlık gibi bir anlamda zaten özellik söz konusu değil. Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir benzeri yoktur. Dolayısıyla Allah hiçbir benzeri yoksa ki yoktur. Zatında yoktur. İsimlerinde yoktur. Sıfatlarında yoktur. E bu ne demektir? Hangi ismi ki Allahu Teala'nın isimleri derken Allahu Teala'nın isimleri bu anlamda sınırlı mıdır diyeceksiniz. Allahu Teala'nın isimleri de sınırsızdır. Peki 99 isimlerden dediğimiz zaman 99 ismi Allah'ın isimlerinin münhasır kılındı. Yani bu 99'dan ibarettir anlamına gelmez zaten. O sadece ezberlenilmesi ki o rivayetlerin hepsi de zaten dediğimiz gibi karmaydı. Hatta Esmaül Hüsnü'nü işlerken söylenmiştik. Yani rivayetler olarak hepsi %100 peygamberden değil. O şekilde tam sabit olarak gelmiş değil. Derleme toplama şeklinde gelmiştir. Ve bununla beraber zaten Esmaül Hüsnü'ye dahil olmayan başka isimlerden de bahsettik. Allah-u Teala'nın isimlerinin sınırsız olduğunu hatta ifade eden başka bir hadisi ne vardı? Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne diyordu? اِنِّ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِنْ هُوَ Ya Rabbi ben sana ait olan bütün isimlerinden istiyorum. Bütün isimlerinin yücüsü hürmetini istiyorum. Öyle ki sen meyte nefsek. Yani senin kendi kendini isimlendirdiğin gibi. Eğer bu bilinmiş olsaydı Resulullah böyle ifade etmezdi kendi kendini isimlendirdiğin gibi başka ev enzel tehufi kitabik ya da kitabında indirdiğin isimlerinin hürmetine ev allem tehu min khalkik. ya da yarattıklarından herhangi bir tanesinin ne adına bir isim öğretmişsen onun yüzüsü hürmetine başka ne var ev istezer tebihi fi ilmil gaybi <gülüyor> ve gayb ilminde kendi katında sakladığın isimlerin hürmetine. Atabildik mi? Yani peki Allah'ın 99 ismi vardır. Onları kim ihsa ederse cennete girer hadisinden kasıt nedir? Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela birisi dese ki arkadaş benim yanımda 99 e, oyru var. E, bunu ben fakirlere verilsin diye ayırdım. Ya da bunu şu için, için ayırdım. Bunu kim yapıp götürüp verecek diye. Bu ne demektir? Yani 99 tane halihazırda o iş için ayrılmış olan var. Yoksa bendeki bütün para 99'dur anlamına gelmez. Bu onun gibidir. Yani Allah-u Teala'nın ezberlenmeye, ezberlendiği zaman kişinin itikadını tam anlamıyla kurtaracak 99 anlamında bir ifadedir zaten. Dolayısıyla Allah-u Teala tek bir isminde dahi hiçbir şeye nedir? Benzer? Değildir. Yani Allah-u Teala zatında, görünmezliğinde, sadece bilgisinde, ilminde değil hiçbir şeyinde benzeri yoktur onun ilminde olduğu gibi şifa vericiliğinde olduğu gibi latif oluşunda olduğu gibi her bir şeyinde benzersizdir. Dolayısıyla Allahu Teala sınırsız ise Allahu Teala'nın dışındaki her şey sınırlıdır. <gülüyor> Dolayısıyla melekler dahi olsa, peygamberler dahi olsa onların dahi e, mukaddeslikleri, sonuç itibariyle nedir? Sınırlıdır. İşte bir insan bu sınırı aştırırsa buradaki sınır bu sefer sevileni ilahlaştırmaya götürür. Ve dediğimiz gibi bu şekilde ne yapmışsa hatta Buda gibi böyle bir takım felaketleri de arkasında getirmiştir. Ki hala da Müslümanların içerisinde bu tür olanlar ne? zaten az da değildir. Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in kabul etmediği Allah'ın halifeliği sıfatına zulümlerine meşruluk vermek için zalim yöneticiler can simidi gibi sarılıyorlar. Resulullah için Kur'an ısrarla kul vasfını verdiği Allah'ın halifesi gibi ifadeler onun için bile söylenmediği halde Emevilerden itibaren sözde halifeler için Resulullah'ın halifesi, müminlerin emiri, Müslümanların halifesi gibi sıfatlar yeterli gelmiyor Cılız kabul ediliyor idi Evet ki özellikle e, hakikaten Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için kul kelimesinin kullanılmış olması hiç de azımsınacak kadar az değildir. Hatta Kur'an'da bir yerde kulumuzu ifadesi geçirse bilin ki oradaki kasıt Resulullah'tır. Hatta çok enteresandır. Mesela İsra suresinin yani Miraç olayının önünün yani Mescid-i Aksa'ya kadar olan yolculuğun anlatıldığı İsra suresinin hemen başında Resulullah'tan kul diye bahsedilir Allah. Subhan, o yücedir. Kim? Allah. Nasıl bir Allah? Ellezi öyle bir Allah'tır ki Esra bir götürdü. Kimi? Abdihi. Kulunu. Bakın hemen kulunu. Neden kulunu? Putlaştırmayın. Yüceltmeyin. Yani gökler alemine çıkarttık diye onu hemen gökler alemine kaskılıp da ilahlaştırmayın. O hala ne? Kul bi abdehi leylen min el mescid el haram ila el mescid el aksa mescid el haramdan el aksaya götüren Allah yücedir diye. Mesela orada kul diye geçer. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam kulluğu daha çok severdi. Çünkü zaten insanın övgüye layık olan hasletleri zikredilmeye ihtiyaç duymazlar. İnsanın övgüye layık olan hasletleri zikre ihtiyaç duymazlar. Onlar zaten Allah katında kabul edilmiş ise Allah-u Teala onu kabul eder ve dediğimiz gibi insanların arasında ne yapar? Gönül hoşnutluğu verir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kadri kendinden kaynaklanan bir şey değildi. Ona zaten değerini veren Allah idi. O yüzden Resulullah kendisine <gülüyor> peygambere karşı bir Yanlış hareket boyutu olmadığı müddetçe şahsına karşı her türlü olumsuz tavrı güzel algılanmıştı. Ama peygambere karşı yani Allah'ın Resulü olarak peygambere karşı olmaması gereken bir tavırla karşılasa mı tepki koyardı? Mesela çağırdığı zaman birisini Allah'ın Resulüne icabet etme anlamında icabet edilmediği zaman Resulullah kızardı. Ama insan olarak bir ifade kullandığı zaman tartışılmaya alınırdı. Ve Resulullah karşıdakinin görüşünü rahatlıkla kabul ederdi. Ne diyordu? Hatta beni Allah'ın koyduğu yerin üzerine çıkartmış olmanız beni memnun etmez diyordu. Ama bugünün Müslümanları ise yani işin felaket tarafı. Başkalarının okşamasını bırakın. Kendi kendisi zaten göklerin üstüne çıkarıyor o zaten. Başkasına da gerek kalmıyor ki. Kendi kendisini kendi kendisini zaten çıkartıyor yukarıya. Halbuki Resulullah Allah bildini aşağı çekiyordu. Ve işin takdiridir. Allahu Teala kendi kendisine yukarıya çekip başkalarını eleştirenleri bir gün içerisinde o eleştirdikleri hatayla karşı karşıya bırakır ve Allahu Teala onu kadrini aşağı alır. Kendisini aşağıya çeken Allah yukarıya çeker. Siz Hazreti Ömer kadar kendisini aşağı çeken bir insan gördünüz mü? Hazreti Ömer kadar kendisini günahkar, kendisini isyankar, kendisini münafık, kendisini haşa buradaki kastımız aşağılık değil. Onu kastetmiyoruz. Onu kastetmiyoruz. Ama nefsini terbiye anlamında, geçenki derste işte hatta işledik. diyor Allah Ömer'i Allah'ın koyduğu yere koyun diyordu. Ömer'i Allah'ın koyduğu yere koyun diyordu. Yani bu kadar kendisini neden? Çünkü dediğimiz gibi insan Allah'ı tağınlıkça kendisini aşağı çeker. Allah'ı tanımayanlar kendisini yukarı çekerler. Ben şöyle şöyleydim, ben böyle ettim, ben şöyle ettim. Allah da onu bir gün alaşağı eder. Çünkü bu insanın kendi kendisini de neredeyse Allah korusun sınırsızlaştırma gayretidir. Halbuki övgüde de sınırsız olan sadece Allah'tır. O yüzden yani ataların dediği gibi önce bir iğneyi kendine batır, sonra çıval düzünü başkasına batır. Belki iğneyi kendimize batırmaya başlasak başkasına <gülüyor> iğne de kalmayacak, çıvaldızı da kalmayacak. Çünkü batırılacak o kadar çok yerimiz var ki. Evet. Batırılacak öyle yerimiz var ki. Ama hey heyhat ki Allah korusun, kendisini görmeyip de başkalarını görmüş olmak felaketi. Bu anlamda dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı da Allahu Teala ne yapardı? Onun değerini yükseltirdi. Ama sınırsızca kutsallaştırılmış olmasına da fırsat tanımazdı. O yüzden kul ifadesi. Ama öbür tarafta mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara hiçbir şey söyleyemiyor. Geçenki derste ehlibet kavramını işlerken işlemiştik. İnsanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gelip gidiyor. Geleni gideni belli değil. E herkesin geldiği. Allah'ın Resulü bu. Siz oturursan kalkmak ister misiniz onun yanından? Herhalde istemezsiniz. Geliyorlar, yemeği bekleyenler oluyor, yemek yiyecek olanlar oluyor, akşam oluyor, yatsıya kadar geçiyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bekliyor, artık sıkılıyor, yoruluyor. Hiçbir şey söylemiyor ama hiçbir şey. Perişanlığına rağmen hiçbir şey söylemiyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ne abi? ayet indiriyor. O sizden utanıyor da söyleyemiyordu diyor. Ama Allah haklı söylemekten utanmaz. Böyle. Ondan sonra sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Böyle. Sakın peygamberin duasını çağırmasını kendi çağırmanız gibi zannetmeyin. Böyle. Ama bu şekilde olmakla beraber yani Yahudiler gibi aşağı çekmeye de Allah fırsat tanımamakla beraber kutsallaştırmaya da ne yapmıyor? Yapmıyor. Kutsallaştırmaya da allah Teala müsaade etmiyor. Çünkü sonuçta her ne kadar değerli olursa olsun hatta yaratılmışların en değerlisi de olsa... Dediğimiz gibi bütün peygamberleri üst üste koysanız Allah azze ve celle'nin tek bir tane ismiyle kıyaslayamazsınız. Kıyaslarsanız müşrik olursunuz. Kıyaslarsanız müşrik olursunuz. Allah göstermez. Çünkü Allah o kadar sınırsız ve gücedir. Dolayısıyla Resulullah için bile böyle ifade yani Allah'ın halifesi ifadesi neden? Dediğimiz gibi Allahu Teala mutlak anlamda nedir? Hatasızdır. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam dünyevi olan kararlarda Dünyevi olan kararlarda hata ederdi. Dünyevi de olsa hata ederdi. Hurma meselesi gibi. Aşıla dedi, ters tuttu. Yani bu anlamda az da olsa hatayla. Bununla beraber Allah'ın Resulü dahi ne yapılmaz? Resulullah'ın halifesi diye isimlendirilemez ve isimlendirilmemiştir de. Evet. Evet. Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri ilan edilen bu mustagnih e, liderler yani bu bağımsızlığını bu şekilde ifade eden liderler Allah'ın kulluğuna değil vekilliğine soyunuyor. Evet dolayısıyla tartışılmaz kabul edilmeyi istiyorlar. Tartışılmaz kabul edilmeyi de Allahu Teala'ya ilişkilen ilişkilendirilmeleriyle ne yapıyorlardı? Meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla o insanların kapısına girmek dahi bayağı bir problem istiyordu. Yani kapılarına girebilmeniz, görüşebilmiş olmanız için dahi çok ciddi e, safhalardan geçmeniz gerekiyordu. E, ama mesela bir Hazreti Ömer'e sen Allah'tan korkmaz mısın dediğin zaman yere çöken bir Hazreti Ömer'le karşılaşıyorsunuz. Ömer kim ki Allah'tan korkmasın diye. Yani bu kadar zıtlık var. Ortaya koydukları siyasete de yani bu dediğimiz... E, bir takım zulmüyle gerçekten e, isim yapmış olan, kendisini Allah'ın halifesi diye isimlendirmiş olanların e, ortaya koydukları siyasete pratiğe göre de dini yorumlayıp zulümlerine kılıf geçiriyorlar. Evet işte orada da zaten asıl gümbürtü orada da patlıyor. Ahmeş'in sözünü hatırlamak, müm hatırlamamak mümkün değil yani. Ahmeş en çok adam yetiştirenlerden bir tanesidir demiştik hatırlarsınız belki. Belki de 5-6. sefer söylüyorum kafanı şişiyor ama önemli değil. A-5'e derler ki ya ne çok öğrenci yetiştirdin derler. Ne çok öğrenci yetiştirdin. Kime nasip olmuş? Bunlar şaşırıyor musunuz der. Hı? Hiç şaşırmayın der. Bunlardan üçte biridir Zaten fark edilmeden ölür gider. <gülüyor> yani insanlar o yetiştirdiğim e, insanların iştihar seviyesine belki çıkmış olacak kadar derinleşmiş olanlar. İnsanlar onların değerini bilinceye kadar zaten onların ömrü geçer gider. Bir üçte birine gelince diyor, o da zaten onlar da baştakilere hizmet adına onlar da şey yapıp giderler. Çünkü Allah korusun işin içerisine maddiyat girdin mi kalite zaten ortaya çıkıyor. Ve alimlerin dahi en büyük tehlikesi bu. Alimler için de en büyük tehlike bu. Hatta alimlerin tehlikesi çok daha büyük. Meşhur olmak gibi bir fitne var onların karşısında. Çoğu bu yüzden hapı yutmuştur. Meşhur olmak fitnesi. Çocuğu hatırlayın. Hani sihirbazın çocuğunu hatırlayın. Sıradan bir çocuktu. Ama allah Teala ona bir yardım etti. Bir anda meşhur oldu. Hemen bir fitneyle karşı karşıya. Dolayısıyla onlardan da kayan var. O yüzden diyor bunun üçte biri de zaten hazır, hazırdaki yöneticilere... Onların ya, tabiri caizse ekmeklerine yağ sürmekle geçer Onlar da öyle gider Yeri yakılan üçte birden de ya çıkar ya çıkmaz diyor Yani bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle bir hadislerinde Yani e, tam metin olarak hatırlamıyorum Yani hadisi baştan sona kadar hatırlamıyorum Fakat Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerinde Yöneticilere uzak durulmuş olması gerektiği Mealen Yöneticilere uzak durulmuş olması gerektiği çünkü yöneticilere yakın olanların onların ateşinden nasipleneceği hususunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir öğretisi var. Yani mealen böyle bir anlam işliyor. Yani onlardan uzak durursan şehirlerinden hem emin olursun. Onlara yakınlaşırsan ıslahda zorlanırsın ve onların felakete gitme durumunda da sen de ne yaparsın? Felakete gidersin. O yüzden Belirli bir zaman sonra hatta neyle karşılaşıyorsunuz? Belirli bir zaman sonra halifenin ya da Allah'ın halifesiyim diyen bazı zalimlerin hakikaten ilim ehli olanlar ile mücadelesini görmüyorsunuz. O zalimlerin ekmeğine yağ süren belanların ilim ehliyle mücadele giriştiklerini görüyorsunuz. Neden? Çünkü ilim ehlinin ortaya koymuş olduğu ilim onların çanaklarına da şey yapıyorsunuz. Onların çanaklarını da ortaya kaldırıyor. Onlar ne güzel oradan besleniyorlar. Çanak konulmuş ortaya. Onlar oradan besleniyorlar güzelce. Onlar oradan faydalanıyor. Dolayısıyla ilim ehlinin söylemiş olduğu şeyleri asıl işlerine yediremeyenler kimler? Yine bir de ilim ehli sıfatıyla insanların rağbetini alıp da asıl foyaları ortaya çıkacak olanlar. O yüzden biz vallahi buna rastladık. Niye rastladık? Yani Tavuğu eleştirdiğiniz zaman tavuttan daha çok tavuttan daha çok o tavuta yardaklık yapan hocaların bizi düşman gördüklerine vallahi rastladık. Beş vakit namaz kıldırdıkları halde. Hatta utanmazın bir tanesi müşriyim bir tanesi bir gün bir yerde konuşurken, biz sağda soldan bahsederken. E allah Teala indirmiş olduğu hükümlerin yeryüzüne adalet getireceğinden falan ortaya gündem açıldı. Adam orada sadece oturuyor. Yani mesele sistemi değerlendirmek de değil. Sistemin hükmünü vermek de değil. Kafir mi değil mi? Bu da değil ha. Ama laf bir yerden ona dokundu diye laf bir yerden dokundu diye çünkü çok hassastırlar. Hani geçen oldu ya onu söyleyen kesin bizim camiye gelmiyordur demiş ya. Yani hemen anlarlar lafın nereye gittiğini anlarlar. Hemen anlarlar. Kalktı bu sefer ne yaptı biliyor musunuz? Ya dedi şimdi senin söylediklerine bakarsan dedi yani sen şimdi Ecevit'e kafir mi diyorsun dedi. Camiin hocasıydı bu. Sen Müslüman mı diyorsun dedim. Dedi ki Hazreti Ömer de dedi Allah'ın hükümlerini değiştirmiştir. Vallahi ve billahi. Dedim sen ne konuşuyorsun ya? Ne konuşun sen biliyor musun? E dedi Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer dedi Hristiyan kadınlarla evliliği yasaklamadın mı dedi. Dedim bir dakika dur. Allah'ın haramını helal kılmak farklı. Helalını haram kılmak farklı. Bu farklı. Sadece Hazreti Ömer kendi döneminde valilerin özellikle Hristiyan kadınlarla evlendikleri zaman Hristiyan kadınların özellikle hükümetle ilgili sırları kendi Hristiyan kesime Çünkü Hristiyan olduğu halde evleniyor. Hristiyan kesime sızdırdığı için Hazreti Ömer buna tepki olarak bunu engellemek için valilerine bunu nehy ediyor. Evlenmeyeceksiniz diyor. Ki özellikle ehli kitap ile evlenmiş olmanın da şartları var. Hatta Allah nasip ederse dosyayı evde duruyor. Onu inşallah işleyeceğim ben. Yani ehli kitapla evlenmiş olmanın da Kur'an'daki e, öngörüldüğü şey bu şekilde çok rahatlıkla evlenebileceğiniz anlamında da değil ya. Yani. Hemen koluna tak anlamında da değil. Onda dahi hikmetler var. Şimdi bunu kalkıyor adam şeyle eşleşecek. Mustafa Kemal'in hilafeti her şeyi kaldırıp laikliği getirmesi Ecevit'e kıyaslayıverdi adam. Buyurun ne diyeceksiniz? Ve yüzündeki öfke de hani böyle acı ve çizgi filmlerde olur ya acı biber yer böyle bir taraftan böyle e, duman aynen öyle. O yüzden o zalimlere yardakçılık yapanların da dediğim gibi onlardan daha çok yani kraldan daha fazla kralcı kesilip ilim ehline ya da ilim ehli derken hakkı söyleyenlere inşaatta çalışan bir tane mücahit. Bir tane muvahid. Adam inşaatla çalışıyor. Sabah akşam toz içerisinde. Onun dahi camiden geçerken onu görmeye bile tahammül edemiyordu adam bir tanesi. Hoca. Sırf tevhid. Adamın hiçbir şey yok ha. Sırf tevhidi düşünüyor diye. Hatta o ondan izin istemişti. İzin istemişti derken ya hoca demişti. Yani cami akşama kadar boş. Bize bir şey versin de biz bir camide ders yapsak diye. Caminin mikrofonunu her türlü ilan için işte aşı ilanı bilmem ne ilanı için Kullandıran hoca Caminin anahtarını ders için vermedi Neden Dediğimiz gibi bir de bu kutsallaştırmanın arkasında Bir de bu zümle buradaki bahsedilen zümle işin içerisine girdim mi Ne oluyor felaket arkasından geliyor Ondan sonra bel anlaşanlar Bel anlaşanların Durumu söz konusu Allah korusun Evet ondan sonra da ne yapıyorlar Dediğimiz gibi onların bu pratiğini dine yorumlayacak olan bir takım kılıf uyduranlar da çıkıyor. Böylece dokunulmazlıkları olan küçük yeryüzü ilahlıkları rahatlıkla sömürü düzenlerine devam ettirecek ama aslında asla eleştirilemeyeceklerdir. Bu da halife sıfatıyla. Çünkü sultaları Allah'ın takdiridir. Evet. Buraya özellikle e, tabii ki ünlem işareti koymuş. Yani bu ünlem işaretinin anlamını zaten burada biliyorsunuz. Yani e, bu Allah'ın takdiri meselesi ünlem işareti. Tabii bazen konuşurken e, şeye gelmiyor. Ben, ben mesela bir sefer e, Fethullah Gülen'den dinlemiştim. Kendi canlı yayında hatta. Canlı yayında derken, kendi canlı görüntülü video sunan seyretmiştim. Mustafa Kemal'i diyordu bu memlekete gönderen Allah'tır diyordu. Bu memleketin kurtuluşu için onu seçen Allah'tır diyordu. O olmasaydı memleketin hali perişan olurdu diyordu. Allah'ın takdiri. Ama belki konuşurken ünlem işareti çıkmadı işte göremedik. Artık cebir ve irca akidesi onların da imdatlarına yetişir demiş. Evet hızlı hızlı inşallah işleyelim. Adı, anı, adı sanı anılmadan nice çağlar gelip geçtikten sonra yeryüzü için yaratılan ve yeryüzünün hakim ve yöneticisi konumuna getirilen insan nasıl hareket edeceği hususunda denenmektedir. Oysa Allah'ın temsilcisi olarak görülen birinin özgür bir iradesi olmasından bahsedemeyiz. Böyle bir statüye sahip birinin yapıp ettiklerinden dolayı sorgulanması da söz konusu olamaz. Çünkü yapıp ettikleri Allah adına Allah'ı temsilendir. Halbuki insan için izzet ve üstün bir şeref aranıyorsa bu Allah'a kulluk ve takvadır. Evet, Hz. Süleyman Aleyhisselam'da bunu ne yapıyoruz? Çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani ciğeri beş para etmezlerin halife olduğu dönemlerde onların halifelikleri içerisinde Külhan Bey gibi adeta yeryüzünün en takvalı insanıymış gibi ee, gezmelerine binayın Hz. Süleyman'a baktığınız zaman en ufak bir şey karşısında hemen Allah beni deniyor diyor. Hemen. Böyleydi. Zaten Allah-u Teala onu kendisine yönelen olarak ne yapıyor ifade ediyor. Mesela ceset biliyorsun Hz. Süleyman yanında ceset bırakılması var odasına. Hemen Hz. Süleyman ne yapıyor? Rabbim beni deniyor. Şükür mü edeceğim? Yoksa ben mi edeceğim? Ya da mesela hüt hüt haber getiriyor. Belkıs'ın şeyinden. Hemen akabinde Allah beni deniyor. İmtihan ediyor. Yani azgınlaşacağım mı? Kabaracağım mı? Kibirleneceğim mi? Bana böyle bir şey mi gelecek? Halbuki daha ne verilsin ki? Yani verilmeyecek ne kalmış ki? Hayvanlarla konuşma verilmiş. Rüzgar emrine verilmiş. Bir aylık mesafeye gideceği kadar. Kuşlarla konuşmak. Cinlerin, Cinlerin hepsini evet Allah razı olsun bak aklıma gelmemişti. Cinlere hakimiyet kurmak. Buna rağmen ama. Ya buna rağmen bu kadar mı mütevazi olur bir insan Allah'a karşı? Buna rağmen bu kadar mı ağırbaşlı olur? Buna rağmen bu kadar mı? Yani olsa ki bizim bir günkü bir rüyamız bir tutsa Allah lan ben kerame tehliyim dedik bittik ya. Samimi söylüyorum ya. Bu kadar mı olur ya? Yani bunca nimet verildiği halde yanında bir cin hemen tak Belkıs'ın tahtını getiriyor. Allah beni imtihan ediyor. Diyor. Hemen şükür mü edeceğim şey mi yapacağım? Hemen secdeye kapanıyor. Yani Asıl halife sıfatı olanlarda bu var. Ama dediğin gibi o yetkiye sahip olmadıkları halde o makama gelenler de ne yaparlar? Perişan ederler. O yüzden hani diyordu ya e, insanların üzerine efendi olmadan önce fıkıh öğrenin diyor. İlim öğren. Çünkü insanların ilim öğrenmeden, değer bilmeden, kadrini bilmeden insanlara başına gelirseniz sömürürsünüz. Zalim olur çıkarsınız. O yüzden Allahu Teala'nın en büyük emirlerinden farzlarından bir tanesi de neydi? İnne Allah'a ye'murukum en tueddül emanat ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi size emreder. Bu işte hatırı matırı olmaz. Babanın oğluymuş, kardeşinin oğluymuş olmaz. Kim bu işin ehliyse odur. Çünkü aksi de böyle olur. İşte tutarda Yezid-i Halife yaparsanız olacağı malumdur. Yani. Evet devam edelim inşallah. Ee, sonuçta burada özellikle dediğimiz gibi onlar daha çok sorumlu olması gerekirken hakkını vermeyenler Allah'ın halifesi izleyerek o işi de ne yapmışlar? Su istimal etmişlerdir. Halifetul Arz yani yeryüzünün efendisi, yöneticisi insanın kendisi için Allah'ın takdir ettiği bir konumu bu ifadeyle anlatılıyor. Yasak meyveyi yiyen insan kendi farkına varmış Böylece iç içgüdüye bağlı istekten itaat ve isyana kabiliyetli irade ve istem hürriyetine kavuşmuştur. Böylece yeryüzünün halifesi payesini almaya hak kazanmıştır. Bazı ayetlerde halife kelimesi başkasının yürüttüğü bir işi ondan sonra yüklenip yürüten anlamındadır. Ancak devr alınan hakimiyetle egemenlikle ilgili bir iştir. Mesela Bakara 29. ayetinde Allah yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Demek ki insanı halife kılındığı şey yeryüzünün hakimiyet ve yönetimi ile ilgili bir iştir. Ey Davut biz seni yeryüzünde senden öncekilerin yerine hükümdar yaptık. Seni halife kıldık. İnsanlar arasında ne yap? Adalet ile hükmet. Heva ve hevesine sakın uyma. Yani Allah'ın sana hakkında bilgi vermediği bir hususa ne yapma? Sakın ola meyletme. Yoksa o ne yapar? İnsanı yani seni Allah'ın yolundan saptırır. Saat suresi 26. ayet. Yani ey Davud seni hükümran kıldık ki adaleti yerine getirerek iyiliği emredip kötülükten sakındırarak senden önceki peygamber ve salih önderlere halef olasın. Bu hilafet siyasi erk ile kayıtlı değildir. Eşyanın tümünün adil kullanımını öngörür. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık ki nasıl davranacağınızı görelim. Yani onların arkasından gelenler olarak. İnsana kainatta Allah'ın biçtiği konum yerine hak edilmeyen bir statüye kaydırarak yer aramak, eşyada var olan dengeyi tersine çevirmek demektir. İnsan ancak insana temsilci yani halife olur. Ontolojik denge açısından eşitliğe sahip olmayan yani varoluş açısından özellikle gerek maddesel gerek manevi anlamdaki bütün denklemlerde sahip olmayan insan ile Allah arasında müşterek bir vekalet sistemi yoktur. O halde Allah'ın vekil yani halife edinmesinden söz etmek mümkün değildir. Evet bir başlığı da iki paragraf var orayı da inşallah işleyelim ondan sonra bırakalım Allah'ın izniyle. Evet, genel hilafet, umumi istihlaf. Kur'an'da halife ve istihlaf kelimeleri, biri genel, diğeri özel olmak üzere iki anlamda kullanılır. Kur'an'da halife ve istihlaf kelimeleri, birisi genel, diğeri özel olmak üzere iki anlamda kullanılır. Bize ikisini de işlemiş olmak gerekti şimdi. Bütün insanların yeryüzünün halifesi olması, yeryüzündeki her şeyin emir ve istifadelerine sunulması, Mülkiyetin kendisine emanet edilmiş olması, yeryüzünü yönetip ıslah ederek ona sahip çıkması demektir. Bakara Suresi 30. ayetindeki Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde var edilen halifenin kimin halefi yani, ar yani arkasından geleni ve kimin temsilcisi olduğu konusu çok tartışılmıştır. Bu konuda meleklerin, cinlerin veya Allah'ın temsilcisi olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca insan nesillerinin birbirinin yerine geçtiği, insanın yeryüzünde hakim ve yöneten olduğu görüşleri ileri sürülmüştür. Hiçbir ayette halife kelimesi Allah'a izafe edilmemiştir. Yani Allah'ın halifesi tabiri Kur'an'da geçmez. Yalın halde, yani sadece ya halife olarak geçer veya arz kelimesiyle, yani yeryüzünün halifesi, yani yeryüzünde ardı arkasına bir nesil olarak devam edecek bir ee, varoluş kelimesiyle e, tamlama usulüyle ne yapılmıştır? kullanılmıştır. Dolayısıyla insanın halife olmasından kasıt dediğimiz gibi biz burada yine ikiliyoruz. Yani o tartışma içerisinde bizim seçmiş olduğumuz görüş ya insanın peydel pey ardı arkasına devam eden bir nesli olması ya da Allahu Teala'nın sonuç itibariyle yeryüzünü yaratmış olduğu gayeye ne yapmış olması, sahip çıkmış olması. Ki bu mücadelede zaten ne dinner Cihat denir demiştik. Yani cihat hareketi nedir demiştik? Allahu Teala'nın yeryüzünü ta başlangıçta yaratmış olduğu o adil yani adalet denge sistemine dönüştürme, her şeye hakkını verme, her türlü haksızlığın önünü alma mücadelesine cihat denirdi demiştik. Dolayısıyla bu insanın varoluş gayesi. Çünkü insanın zaten yaratılış gayesi Allah'a kulluk etmek olduğuna göre bu sebepten dolayı iman etmiş olan bir kimsenin de yeryüzünün ıslahı için bir sıkıntı çekmemiş olması mümkün değildir. Olamaz da. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Men mata ve lem yaghzu ya da ve lem yuhaddis bihi nefsuh meyte ten cahiliye." Ya da başka bir hadis. Mata her kim iman ettiği halde, gaza etmeden yani cihad etmeden ya da cihad etmeyi arzulamadan ölecek olursa, cahiliye ölümü ile ölmüştür. Ya da münafıklıktan şube üzerine ölmüştür der. Allah Resulü Aleyhi Vesselam Çünkü bu varoluş gayesiyle, işte halifelik dediğimiz başka bir anlamlandırmada nedir? Burasıdır. İnsanın halife olmuş olmasının Niteliği olarak. Yoksa <gülüyor> insanın Allah'a halife olması yani e, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması söz konusu değil. Evet, devam edelim inşallah. Konumuzla ilgili ayetin yani Bakara Suresi 30. ayetin hemen öncesindeki ayette Allah Azze ve Celle yeryüzünde olanların hepsini insan için yarattığını ne yapmıştır? Belirtmiştir. Şu halde insanın istihlafı yer yüzüne hakimiyet ve orasını yönetmekle ilgilidir. Böylece insana sınırsız değil ama geniş bir egemenlik alanı verilmiştir. Bu özelliğini zaten diğer yaratılmışlar içerisinde kullanma şeklini geçenki derste ifade etmiştik. Geçenki çarşamba günkü derste. Evet özel hilafet, hususi istiklaf dedik. Bunu işleyip öyle bitirelim çünkü ikisi birbirle bağlantılı. Allah'ın bir ümmete ya yani devlet ve toplulukların istiklafu, yani halife kılınması Birincisi genel istiklaf dedik. Yani Kuranda halife ve istiklaf kelimeleri. İstiklaf da aynı şekilde yani ardı arkasına gelmek, artçı olmak anlamında. Yani bir şey adeta miras alır gibi, ardı arkasına gelmek anlamına gelen bir kelime. Ee, bu iki şekilde kullanılır. Birincisi bütün anlamda bir insanlık için kullanılmıştır. Onun da dedik ne? İki çeşit anlaşılması söz konusu. Anlatabildik mi burayı? Yani Kur'an'da insanı halifeliği için iki anlam kullanmış, iki halife kavramı kullanılmış. Bunun birincisi bütün insanlık için kullanılmış. Yani bütün insanlar halife kılındı. Bunu da ne dedik? İki tür. Birincisi insanlar arka arkaya gelmiş olması ya da Allah'ın emrini uygulayıcı bir boyutta olmuş olması. Öbür şeklinde Kur'an'da kullanıldığı şekliyle özel hilafet anlamında o da nedir? Mesela Kur'an'da devlet ve toplulukların halife kılınması anlamında Buradaki istiklaf Allah'ın bir ümmete başkalarından sonra hakimiyet ve istiklal vermesi, birçok toplumları onun idaresi altında birleştirmesidir. Devlet ve toplulukların istiklalafı bağlamında Hz. Nuh'un ve kavminin durumu şöyle belirtilir. Mesela Allah-u Teala Yunus Suresi'nin 70. ayeti ve Arah Suresi 59-64'te de aynı ifade. Ne diyor Rabbimiz? Onlar onu Yalanladılar, yalancı saydılar. Ama biz onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları halifeler kıldık. Ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Uyarıları dinlemeyenlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a ve Peygamber'e itaat çağrısı ve Peygamberlerin, Peygamber'in yalnızca tebliğ görevi olduğu, herkesin kendine yüklenenden sorumlu olacağı anlatıldıktan sonra, allah Teala şunu belirtir demiş. Bu Allahu Teala'nın belirttiğini burada e, okumadan önce Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın halife olmuş olmasını hemen bir önceki ayeti irdirecek olursak sonuçta Hazreti Nuh Aleyhisselam kafirlerle mücadele ettiği zaman iki kesim var değil mi? Aslında halife olmuş olan. Hatta kafirlerin halifeliği yani söz sahibi oluşluluğu Müslümanlardan daha çok. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisi diyordu ya. inni mağlub ya Rabbi ben mağlup oldum bunlara karşı Ya mağlup oldum derken gücüm bitti artık Yapacak bir şeyim kalmadı Ama allah Teala ne diyor bakın Biz onları suda boğduk Ve Nuh ile yanındakileri ne yaptık? Halife yaptık Ama buradaki halife ne anlamında? Yine toplum anlamında Toplum anlamında Dolayısıyla Şöyle bir soru soracak olursak Kur'an'ın içerisinde Kur'an'ın içerisinde belirli bir şahsın halife kılınmış olmasıyla bağlantılı ya da o belirli bir şahsın hilafetinin nasıl olması şeklinde açıktan belirleyici bir ayet var mıdır dersek ne cevap alırız? Yoktur alırız. Neden yoktur alırız? E çünkü dedik ya Kur'an'da iki çeşit sadece kullanılmış. Biri bütün genel anlamında insanlığın halife olması İkincisi de toplum ya da devletin yani bu da yine bir yekün olarak şahsın değil. Yani devletten kasıt da yine o toplumun yörenin gidişatı anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bir kere Kur'an'da bu şekilde özellikle mesela Şia'nın iddialarındandır. Yani Kur'an Hazreti Ali'nin hilafetini ne yapardır? Açıkça bildirirdir. Açıklıkta pek yoktur ama onlar öyle anladıkları için onlara göre öyledir. Halbuki böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hilafet ile Kur'an'ı kullanımı bu şekilde Hazreti Nuh'un yanındakileri ile beraber halife olması da yani artık orada söz sahibi olarak bir öncekilerin arkasından onların döneminin başlamış olması ifade ediliyor. Ve Allah-u Teala ne diyor? Nur suresi 55-57'de Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere onlardan öncekileri halef yani güç ve iktidar sahibi kıldığı gibi onları da yeryüzüne halef kılacağına onlar için razı olup beğendiği dini temelli yerleştireceğine ve korkularını güvene çevireceğine dair Allah onlara söz vermiştir. İlk ifadeye dikkat edin burada. Ne diyor allah Teala? İçinizden iman edip salih amel işleyenlere, onlardan öncekileri halef yani halife, daha doğrusu buradaki ifade, kendilerinden öncekilerin akabinde, yeryüzünde söz sahibi olma konumuna. Getirdiğimiz gibi onları da ne yapacağız? getireceğiz. Yine neyden bahsediyor? Yani Müslümanların sadece bir belirleyici bir rol oynamasından yani adeta sanki bir çığır açmaktan ya da bir çağ kapatıp başka bir çağ açmak gibi yani yeni bir dönemin başlangıcından özellikle Allah-u Teala bahsediyor halife kelimesi. insan için bir de sadece bu anlamda kullanılmıştır. Özel anlamında da devlet anlamında yürütmek anlamında kullanılmıştır demişti ki bu ayet ona delil. Evet, ayetin hemen arkasından alıyoruz inşallah. Geç ayeti alalım. Yani e, alt tarafı konuyla bağlantısı olmasa da ayet e, hakikine dikkate değer ayetlerden bir tanesi. Allah Teala burada bir sözden bahsediyor ve diyor ki Allahu Teala Allah içinizden iman eden ve salih amel işleyenlere iman eden ve salih amel işleyenlere ne yapacak? Onlardan öncekileri nasıl ki yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da halife kılacak. Yani yeryüzünde güç sahibi kılacak. Onlar için razı olup beğendiği dini temelli yerleştirecek. Yani kendileri için seçmiş olduğu İslam'ı ne yapacak Allah? Yerleştirecek ve korkularını güvene çevirecek. Allah buna söz vermiştir. Peki bunun şartı ne? Onlar bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Evet bundan sonra Allah azze ve ne diyor? inkar eden kimseler yani yoldan çıkmış fasık olan kimselerdir. Namazınızı kılın, zekatınızı verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin, bizi yeryüzünde aciz bırakacaklarını e sakın ola zannetmeyin. Varacakları yer ateştir, ne kötü dönüş yeridir. Yani eğer bir şeylerde bozukluk varsa eğer Allah size sizin için razı olmuş olduğu dini yerleştirmiyorsa bilin ki ne var? <gülüyor> bilin ki ya hakkıyla iman etmemeniz söz konusu ya salih amel etmemeniz söz konusu ya sadece bana kulluk etmemeniz söz konusu ya da bana hiçbir şey ortak koşmamanız gibi bir durum söz konusu değil. Yani bunlar yapmıyorsunuz demektir. Çünkü Allah-u Teala burada açıkça ne yapıyor? Vadunu e, ifade ediyor. Evet bu ayetler tekrar konumuza dönüyoruz. Hilafet ile bağlantılı olarak. Bu ayetler iktidar değişiminin yani yeryüzünde yürürlüğü ele alarak, yeryüzünün gidişatı ya da bir beldenin gidişatı hususunda söz sahibi olmuş olma, iktidarın işleyişinin ve amacının temel değişkenleri açıkça belirtilir. İman, salih amel, yalnız Allah'a kulluk ve hiçbir şeyi ona ortak koşmama, şirk koşmama. Dinin yerleşmesi, yani bütün bunlar dinin yerleşmesi, korkuların güvene dönüşmesi, namaz ve zekatın yerine getirilmesi, peygambere itaat. İnkarcıların yoldan çıkışları Ve cehenneme varışları Evet bu da ikinci Kur'an'da Kullanılan hilafet ve halife kavramının ikinci şeklinin kezahülü için Geçerli olan şartlar demiş Evet sonraki özellik Bireylerin Halife kılınması dedik Evet orayı ben e, karıştırmışım hı hı, Orayı ben karıştırmışım <gülüyor> Evet fakat şey olarak değil yani sonuçta doğrudan Kur'an da bu anlamda bağlantılı değil ee, ki Allah nasip ederse haftaya zaten yine işleyeceğiz. Ee, sadece başlıkların sonuç itibariyle bir parça kaymış olması çünkü e, her ne kadar Hz. Davud'un şahıs olarak yönetiminden bahsedilmiş olmaz olsa da hilafet ya da halifenin belirleyici vasfından Kur'an hiçbir şekilde ne yapmaz? Bu şekilde söz konusu etmez sadece bir tanım kriterleri ortaya koyar. Onu da Allah nasip ederse inşallah bir sonraki haftaya ne yapacağız? İşleyeceğiz Evet Allah sizlerden razı olsun Efendim ağabey Bu şıkkı da mı bitirelim? Kaç dakika olmuş? Yaklaşık bir saat olmuş Aslında burayı bitirebiliriz. Bir beş dakikada burayı bitirelim inşallah. Konu bağlam sapmasın. Abi doğru söylüyor inşallah. Evet. Fazla tutmaz inşallah. Evet ikincisi dedik. Bireylerin e, halife kılınmış olması. Bu tür istiklaf ise devlet başkanları için söz konusudur. Bireylerin istihlafı bağlamında Hz. Davut da örnek verilir. Mesela Allah-u Teala ki yukarıda geçenki e, deki ayetlerde okumuştuk zaten Sağ Suresi 26. allah Teala buyuruyor ki ey Davud şüphesiz ki seni yeryüzünde halife yani hükümdar yani söz sahibi kıldık. Öyleyse insanlar arasında adalet ile hükmet heva ve hevese uyma. Yoksa seni Allah yolundan ne yapar heva ve heves verir. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Evet bu ayet iktidar sahiplerinin kendi arzu ve heveslerine, istek ve tutkularına göre değil, adalet esaslarına göre yönetmelerini açıkça vurguluyor. Bilindiği üzere Hz. Davut dini ve siyasi otoriteleri birleştiren hem bir peygamber hem de İbranilerin başında bir hükümdardı. Yani kral idi. Bireylerin istihlafı için ayrıca imam ve melik kelimeleri de kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de halife kavramı yalnızca Hz. Davud için siyasi bir içerikte kullanılmıştır. Devlet ve toplulukların istiklafi ise ancak siyasi iktidar ve nesil değişikliği çevresinde siyasi sosyal bir anlamı yapar, kazanır. İslam siyasi tarih ve edebiyatında halife kelimesi bu kavramlarla bağlantılı olarak terimleşmiştir. Ki dediğimiz gibi insanın bireysel olarak hilafet hususunda Kur'an ne yapar? Sadece kriterleri belirler. O da adaletle hükmetmiş olması gibi. Yoksa halifenin şartları babında değil Demiştik zaten. Evet ve آخرıda bana, inşallah. Alhamdulillah, Alemin.